107. Sure, El-Mahum suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar, Yoksulu da teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mani olurlar.